Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Ben Allah'ın ve Resulünün aslanı Hamza'yım! Allah'a ve Resulüne meydan okuyan karşıma çıksın! Emrinizi yerine getirdim. Ne diyorsun? Hamza'yı öldürdün Gerçekten yaptın mı bunu? Evet öldürdüm de kalbini çıkarmamı istemiştiniz. İşte bakın onu size getirdim oh, Dile benden ne dilersen, vahşi Ey Müslümanlar eğer Muhammed öldürülmüşse Muhammed'in Rabbi öldürülmedi ya O ne için savaştıysa siz de onun için savaşın O hangi yolda öldürüldüyse siz de o yolda öldürülün Resulullah nasıl? İyi beni sana o gönderdi Bacaklarını hissediyor musun? <gülüyor> İyiyim ben hamdolsun O sağ olduktan sonra her musibet hafif gelir Allah senden razı olsun Resulullah'a gelen darbeyi elinle engellemeseydin Kim bilir neler olacaktı Elim koptu mu? Evet Bileğinden darbe almışsın Kanaman çok olduğu için de bayıldın Ama şimdi durdurduk merak etme Resulullah'a güvenli bir yere çekmeliyiz. Doğru söylüyorsun Ebu Bekir. Tedaviye ihtiyacı var. Baksana yüzü gözü kan içinde. İper'in parçaları hala yüzünde. Dişleri kırıldı. Şimdi de dizleri parçalandı. Daha eteğinde ufak bir mağara var. Oraya götürürsek kadınlar tedavisiyle ilgilenebilir. Onu yalnız bırakamayız. Yanında iyi savaşçılar olmalı. Tamam. Ben onu yavaş yavaş mağaraya götüreyim. Sen de birkaç kişiyle yanımıza gel. 62. Bölüm Peygamberimizin öldürüldüğü şayasıyla tüm ümitlerini yitiren müminler, aralarından bazılarının cesaretlendirici konuşmaları sayesinde kendilerine gelmişlerdi. Resulullah vefat ettiyse bundan sonra bizim yaşamamızın ne anlamı var? diyen bu yiğitler, savaşın seyrini değiştirdiler. Müslümanlarla çarpışmayı sürdürmenin daha fazla cana mal olacağını düşünen Kureyş liderleri, intikamlarını almış olmanın verdiği rahatlıkla savaşı bitirmeye karar verdiler. Müslümanların bu savaştan galip çıkması imkansızdı. Çünkü Resulullah'ın öldürüldüğünü sanıyorlardı. Ta ki Kâb bin Malik, Peygamberimizin ışıl ışıl gözlerini zırhının ardından görüp tanıyıncaya kadar… Yoksa, yoksa o Resulullah mı? Evet, evet o. Allah'ım hamdolsun o yaşıyor. Resulullah yaşıyor. Sevinin ey müminler. Resulullah hayatta... Şişt, şişt, şişt, şişt. Kâb, peygamberimiz sana susman için işaret ediyor. Ta tamam susuyorum. Onu hayatta görünce dayanamadım. Bağırmamam gerekirdi. Allah'ım sana şükürler olsun. Müslümanların sevinci o kadar büyük oldu ki mağlubiyet sanki zafere dönüştü. Çok, çok şükür ya Rabbi, çok şükürler olsun sana. Çok şükür, şükür ya Rabbi, çok şükür Allah'ım. Hz. Fatıma savaş başladıktan bir müddet sonra yaralılara yardımcı olmak maksadıyla savaş meydanına gelmişti. Babasının Uhud eteklerindeki küçük bir kayalık mekana sığındığı kendisine haber verildiğinde koşarak babasının yanına gitti. Bu sırada Resulullah ashabının getirdiği sularla yüzünü yıkıyor fakat yüzündeki kanama durmuyordu. Kırılan dişlerinin verdiği sızıya, çukura düştüğünde bacaklarında açılan yaranın acısı eklenmişti. Ayağa kalkmaya mecali kalmamıştı. Hazreti Fatıma babasını bu halde görünce ağlayarak onun boynuna sarıldı. Babacım neler yapmışlar sana? Yüzünü sileyim. Ali! Kanaması durmuyor. Şu hasır yak da küllerini basalım. Dur babacığım. Bu sefer inşallah şifa olacak. Şu külleri koyayım. Heh. Heh. Oldu. Azalıyor. Hamdolsun durdu. Oh çok şükür. Peygamberimizin götürüldüğü yeri fark eden Müslümanlar onun civarına toplanırken müşrikler de yavaş yavaş savaş meydanından çekiliyorlardı. Hz. Muhammed'in öldürüldüğünden emin olmak isteyen Ebu Süfyan etrafındakilere seslendi. <gülüyor> Muhammed'i öldürdüğünü söyleyen hanginizdi? Ben! Ben öldürdüm! Mekke senin gibi kahramanı altınlara boğarak ödüllendirecektir İbni Kamiye. Hadi bana Muhammed'in cesedini göster. İşte tam burası. Burada vurdum onu. Önce sağ kolunu sonra sol kolunu kopardım. Gözlerimin önünde yere serildi. O halde neden cesedini göremiyoruz? Ha? Bu işte bir iş var. Ee, belki arkadaşları ba başka bir yere taşımıştır. Halit, sen bu konuda ne diyorsun? Hmm, Müslümanların bir ara topluca Uhud'a çekildiklerini gördüm. Orada olabilir. Bu daha makul. Gidip oraya bakalım. Halit, gel benimle. ...dediğin yer burası. Evet, evet. Bir bölük asker şuradaki kayalığa çıktı. Sonra da başkaları onları takip etti. Zaten orada bir hareketlilik var. Şimdi kim ölmüş, kim sağ kalmış anlarız. Muhammed aranızda mı? Muhammed bin Abdullah aranızda mı? Tekrar soruyorum. Muhammed hayatta mı? Peki ya Ebubekir Bekir var mı? Ya Ömer bin Hattab? Eğer sağ olsalardı cevap verirlerdi. Bunların üçü de ölmüş. Bu iş burada bitmiştir. Ebu Süfyan'ın bu sevincini gören Hazreti Ömer dayanamadı ve şöyle haykırdı. Yalan söylüyorsun ey Allah'ın düşmanı. Saydığın şahısların hepsi sağdır. Allah seni rezil etmek için onların hepsini sağ bıraktı. Ömer! Bu suskunluğa dayanamayacağını biliyordum. Yaşıyorsa mutlaka cevap verir demiştim. Bugün Bedir'in intikamını aldık. Savaşta galibiyet sırayladır. Bizim ölülerimize karşılık sizin ölüleriniz. Eşit olduğumuzu sanma. Bizim ölülerimiz cennettedir. Sizinkilerse cehennemi boyladı. Putlarımızdan Hübel'in sayesinde size galip geldik. Allah yücedir. Ve her şeyden üstündür Cesaretiniz varsa Gelecek sene yine Bedir'de buluşalım Ve savaşalım Bu soru üzerine peygamberimizin yüzüne bakan Hazreti Ömer Onun onay verdiğini görünce Dönerek Ebu Süfyan'a şöyle dedi Olur Seneye Bedir'de buluşacağız Ve Allah'ın izniyle Size nasıl savaşılır göstereceğiz Görüşeceğiz Ömer Göreceğiz Ne? Diler? Evet. Savaş meydanını terk ediyorlar. Peygamberimiz Medine'ye bir saldırı olabileceğini düşünüyor. Saad'ı arkalarından gözcü olarak gönderdi. O zaman askerleri toparlayalım. Evet. Sen onları düzene sok. Peygamberimizin emrine göre hareket ederiz. Saat Mekke ordusunu takip ederek gittikleri yönü ve durumlarını peygamberimize bildirmek üzere geri döndü. Ebu Süfyan ordusunu güneye yönlendirdi. Peygamberimiz birkaç soru sorduktan sonra şöyle dedi: "Eğer develerine binmişler, atlarını yanlarına almışlarsa Mekke'ye, atlarına binmişler, develerini yanlarına almışlarsa Medine'ye gidiyorlar demektir. Ve hedefleri Medine ise, ruhumu elinde bulunduran Allah'a andolsun ki onlara yetişir ve onlarla savaşırım." Develerine binmişler, Mekke'ye doğru gidiyorlar ey Allah'ın Resulü. Kureyş'i Medine'ye saldırmaktan alıkoyan şey, Evs ve Hazreç kabilesinden Medine'de bulunan birliklerdi. Onlarla karşılaşmaya güçleri yoktu. Çünkü askerlerinin çoğu yaralanmış, hayvanları sakatlanmıştı. Kendilerinde taarruz edebilecek kuvveti bulsalardı, hiç tereddüt etmezlerdi. Savaşın bittiği anlaşıldığında peygamberimiz sağ olanlara arkadaşlarının durumuna bakmaları için meydana inmelerini söyledi. Saat bin Rebi'nin ne halde olduğunu bana hanginiz haber verir diye sorduğunda Übey bin Kâb bu göreve talip oldu. Peygamberimiz eliyle vadinin bir köşesine işaret ederek onu en son orada gördüğünü söyledi. Übey de işaret edilen tarafa doğru hareket etti. Ne çok şehit var ya Rabbi. Makamlarını âliye eyle. Saad bulabilecek miyim? Bulsam da tanıyabilecek miyim? En iyisi sesleneyim. Saad'sa cevap verir. Saad! Saad bin Rebi! Burada mısın? Beni sana Allah Resulü gönderdi. Buradayım. Allah'ım yaralarından tanınmaz hale gelmiş. Saad! Beni sana Allah Resulü gönderdi. Sağlar arasında mısın diye bakmamı istedi. Ben artık ölüler arasındayım. Saat! Saat! Saat! Peygamberimize selamımı ilet. Ona Allah seni mükafatların en hayırlısı ve en üstünüyle mükafatlandırsın diyor de. Ensara evet. da selamımı ilet. Onlara de ki saat bin Rebi size akabe gecesinde verdiğiniz sözü hatırlatıyor. Evet saat. Vallahi gözlerinizi kımıldatmaya gücünüz yeterken peygamber aleyhisselamı korumazsanız ve ona bir musibet erişirse Allah katında hiçbir mazeretiniz olmaz. Doğru. Diyor musun? Artık cennetin kokusunu almaya başladım. Allah'ım senden geldik yine sana döneceğiz Übey dönüp de olan biteni haber verdiğinde Peygamberimiz Allah'ım saat bin Rebi'yi karşıla Ondan razı ol ona rahmet et O sağlığında da ölürken de Allah ve Resulü için nasihat ederdi diye içli içli dua etti Peygamberimiz Hamza'nın durumunu sordu Aralarından biri şöyle dedi Ya Resulullah, Sizin vefat ettiğiniz haberi yayılınca Hamza şöyle demişti Ben Allah'ın ve Resulünün aslanıyım Ey Müslümanlar Kendinize gelin Çevremde toplanın Allah'ım Şu Ebu Süfyan'la arkadaşlarının getirdiği şerlerden Sana sığınırım Müslümanların dağılmasından dolayı da senden özür ve af dilerim. Ya Resulallah, ben Hamza'nın şehit düştüğü yeri gördüm. Tüm dikkatler Haris'in üzerine çevrilmişti. Peygamberimiz oraya gidip kendisine haber getirmesini istedi. Haris, Hazreti Hamza'nın yanına geldiğinde ne yapacağını şaşırdı. Allah'ım, sen yardım et. Ya Rabbi! Bu nasıl bir vahşiliktir? Karnını yarmışlar, organlarını çıkarmışlar, kulağını ve burnunu kesmişler. Ben nasıl söylerim bunları Resulullah'a? Yok, söyleyemem. Amcanıza işkence edilmiş diyemem. Nasıl söylerim? Resulullah'ın amcasını ne kadar sevdiğini bilmeyen mi var? Haris'in dönüşü gecikince Resulullah'ın emriyle Hazreti Ali onun peşinden gitti. Karşılaştığı manzara Hazreti Ali'nin de dizlerinin bağını çözmüştü. Amcasının bedenine bakarken gözyaşlarını tutamadı. Haris Ali'nin geldiğini görünce zorla ayağa kalktı. Allah sabrı cemil versin Ali. Ben... Ben Resulullah'a bunu nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Ben de bilmiyorum nasıl söyleyeceğimi. Artık... Söylememize gerek kalmadı Buraya geliyorum Peygamberimiz Hazreti Hamza'nın cesedine doğru ilerledi Yanına geldi Vücudunun halini görünce dayanamadı Hıçkırarak ağlamaya başladı Onun ağlayışı tüm Müslümanları ağlattı Resulullah'ın acısı o kadar büyük ve derindi ki Sanki tüm Uhud onunla birlikte ağlıyordu